Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız Özcan abi merhaba. Ee, merhaba Coşar. Şimdi geçen hafta Ali Baba ve Kırk Karamilerden bahsettik. Ee, orada bir takım çözümlemeler yaptık. Ben ilk başta Bugün Aladdin'in sihir lambasına geçmeden önce Ali Baba'da yaptığım e, ufak bir hatayı düzeltmek istiyorum. Özür dilerim dinleyicilerden, izleyicilerden. Orada şöyle bir şey yanlış anlaşılmış. Ali Baba'nın eşi, e, Ali Baba'nın bulduğu hazineleri ki bunların birçoğu, bunun hemen hemen hepsi paraya çok rahat dönüştürebilen altın falan gibi şeylerdi. Onu vurgulamıştık ne demek olduğunu geçen hafta. Onları saymak istiyor tuhaf bir şekilde. E, Ali Baba ne gerek var dese de karısını kırmak istemiyor. Onun üzerinde Ali Baba'nın eşi gidip Kasım yani Ali Baba'nın e, abisi kardeşi olan Kasım'ın eşinden ölçek istiyor. Ölçü istiyor bunları saymak için. Kasım'ın da eşi e, Kasım gibi hin ve haset bir insanı olduğu için bu ölçünün altına bir yere iç yağ sürüyor ki bu ne saydığını yapışırsa Yürü. görsün diye. Burada iki tane şey var. Hemen özetlemek istiyorum. Yani bir kere bunu düzeltmiş olayım. Ali Baba'nın eşi hasetlik yapmıyor. Ali Baba'nın eşi bence <gülüyor> böyle senle konuşurken biraz önce yolda bulsan say gibi bir açgözlülükle davranıyor. Yani neyi sayıyorsun zaten dışarıdan acayip bir servet gelmiş. Saysan ne evet. olur saymasan ne olur. Senin bile değil yani o para. Ee, i̇kincisi e, hasetlik yine burada vurgulanıyor. Kasım'ın eşi niye ölçüyor? Sana ne? hani bu da böyle şey merak, bu tuhaf meraklardan biri. Bunu bir cümlede bence tamamlayan bir şey bu. Ee, senin ee, eklemek istediğin bir şey var mı buna? Yani erdem önemli, e, altın önemli değil. Erdem'i de saymazsın, Erdem'dir yani. 3 e, kilo, 5 kilo değil. E, onu da vurgulamış oluyor. Yani asıl e, değerli olan altın değil, e, içimizdeki hazine. Biz kendi içimizdeki hazineyi Kendimizden çalıyoruz. Yani erdemsiz davrandığımız zaman. Evet. O Bence zaman, çok güzel bir masal. Çok güzel. Evet. Yani zaman zaman belki onu bir takım göndermelerde bulunabiliriz. Ali Baba'lı 40 evet. aramalarda. Çünkü çok güzel. içinde böyle bir sürü Kırk katman var. Sayı, 40 sayısı evet. var. Burada da karşımıza çıkacak. Zaten birçok yerde evet. karşımıza çıkıyor. Evet. <gülüyor> Şimdi ben o zaman hemen şeye başlayayım. Bu Alaaddin Kim öyküsü ne? <gülüyor> Alaaddin'in sihirli lambası ve sihirli yüzüğü. Evet. Şimdi Alaaddin Çin diyarlarında yaşayan terzi bir adamın oğlu çok haylaz. Genç yaşta bu babası ölüyor ve ailesi annesi bakıyor, bakmaya çalışıyor. Babası terzi olduğu için annesi bu işi bilmediğinden dolayı satıyor dükkanını. Ee, ve geri kalan bütün eşyayı satıp o, onunla geçinmeye çalışıyor. Ama tabii ki de e, yoksulluk içinde yaşayan bir aileler. 15 yaşına gelince Alaaddin çok yakışıklı bir genç delikanlı oluyor. Ve bir gün mahallede yine hani çalışacağını, annesine, ailesine yemek götüreceğini arkadaşlarıyla mahallede oynarken bir magripli derviş e, ona yaklaşıyor. Ve onun amcası olduğunu kandırıyor. E, ona e, işte para veriyor. Git diyor buna ay söyle ben diyor e, babanın kardeşiyim. Maghrib'den gidiyorum. Maghrib bu arada belki parantez açalım. E, çok uç Afrika'da e, Arap dünyasının en uç batı diyarlarına verilen genel bir isim e, e, Ya Mesela Cozey Fas, Kuzey Afrika. Afrika'nın batısı. gibi. Cezayir falan. Cezayir evet, Fas. Cezayir. Cezayir Fas evet. evet. Şimdi orada e, sonra tabii... Alaaddin'in annesi de son derece dürüst, namuslu bir kadın. Diyor ki ne alaka bu para falan. İlk başta karşı çıkıyor vesaire. Ya bu diyor işte burada kişi verdim. Magripte amcammış falan. diyor Yine inanmıyor. Tekrardan ertesi gün yine karşılaşıyor. Diyor ki git diyor bunu annene söyle ziyaret edeceğim. Bu iki dinarı alsın, yemek yapsın. Ben anlatacağım kim olduğumu falan diyerek e, onları kandırıyor. E, babasının kardeşi olduğunu. Magripte derviş. Ee, ve ona böyle ipekçi dükkanı açacağım diyor Alaaddin'e seni tüccar yapacağım diyor. Onu götürüyor e, işte eğiteceğim diyor seni. Nasıl tüccar olunur, tacir olunur. Güzel kıyafetler alıyor, yediriyor, içiriyor. Bütün dünyevi zevkleri taktırıyor. E, evde annesinin olduğu zaman yemekler getiriyor böyle. Getiriyor. Ben öyle evet. anlatıyorum böyle yani. O annesi de bunları utanarak fazla hoşuna gitmiyor. Ama. Evet. Evet Demek, hep evet. çekinerek e, mahcup evet. olarak. Hep mahcup olarak annes, annesi annesi evet. bunları alıyor aslında. Hep böyle evet. içinde de bir his var annesinin. Ne evet. ne oluyor diye. Sonra ee, tabii kandırıyor. Adama biraz ifrit oluyor yani. Adam yani. Ne <gülüyor> falan. Evet. Adama ifrit oluyor. <gülüyor> e, en sonunda e, bizimki diyor ki ben seni eğitmek için şimdi bir yerlere götüreceğim diyor. Bunu kandırıyor. Dükkanı açmadan önce e, ki gün. E, o günü şu anda hatırlamıyorum. Galiba e, Cuma'ydı. Cuma günleri çünkü kutsal ve tatil, oluyor, he. tatil günü olduğu için. Cumartesi açarız dedikleri. Gel seni götüreyim diyor namazdan sonra. Neyse bunu götürüyorlar. Ee, yani Alaaddin'i götürüyor ve orada bir uzak böyle tuhaf artık hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde. Diyor ki bana diyor kuru sap ve odun parçaları topla getir diyor Alaaddin'e. Bu da kuru sap ve odun parçasını topluyor. Bizim Magripli e, derviş ya da işte büyücümüz Bunlara böyle bir yakıyor, ediyor, bir şeyler söylüyor. Ve bir büyü yaparak dumanın altından bir kapak çıkıyor. Yani o şeyde bir kapak beliriyor yerde. Ee, orada böyle e, bir mermer kapak bu. E, tunç'tan da bir halkası var. Böyle bir şey tanımlanmış. Büyük bir mermer kapak. Diyor ki ben diyor e, işte sana... Sen diyeceksin ki Mustafa'nın oğlu, Ali'nin oğlu, Ali Alaaddin'in diyeceksin. Bu kapağı açabileceksin. Merak etme diyor. Öyle ağır gelmeyecek sana diyor. Sen bunu söylemen yeter diyor. İn diyor oraya. Oraya in. Orada bir lamba var diyor. Onu bir 3 tane odadan geçeceksin. Odalardan geçerken de fıçılar var. Fıçıların içinde bir şey, onları saklayın. Altın, altın, altın, eli, altın var. Elimiz elimiz altın onları dokun. Altın erimiş altın var. Erimiş altın mı? Onlara evet. sakın dokunma, sakın değme diyor onları. Evet. Sen direkt üçüncü odaya geçeceğim. O üçüncü odada da o lambayı göreceksin. Lambanın ışığını söndür ve içindeki yağı dök diyor ve bana getir diyor. Evet. Şöyle Öyle bunu, getirdim. bunu biz tabi e, birçok şey var burada. Özellikle e, bu gittiği mağaranın içinde çok güzel tanımlamalar var. Burada şimdi zamanımız olmadığı için çok detaya girmeyeceğim ama özellikle ağaçlar da. Ee, şeyler var. Ee, böyle bir meyveye benzeyen taşlar var. Aslında bunların hepsi mücevher. Evet. Ee, bizim evet. bizim saf ve haylaz oğlanımız tabii Erdem'den uzak yaşadığı için bunların evet. bir mücevher olduğunu anlamıyor. Ve o yüzden de yemeye çalışıyor. Dişi acıyor. Diyor ki ya bu nasıl bir meyve ya? Yenmiyor ama yine de diyor alayım de annem memnun olur taşlardan renkli renkli. Anama götüreyim diye birazını topluyor koyuyor bohçasına. Ondan sonra da tekrar bu, bu arada 12 basamaklı böyle 12 rakamı tanımlanmış oldu. 12 basamaklı böyle bir şeyden kuyuya indiği zaman mağaraya, onun başında da şey bekliyor. Magripte bekliyor. "Hadi" diyor. "Çabuk bana ver. Çabuk bana ver." Yani ama Magripli demiyor. de Magripli de mücevherleri istiyor. Ben öyle anlıyorum. O da yani e, o, onu Heh. tam hatırlayamadım. Onun daha çok ilgisi lambayla. O, evet, evet, o daha çok evet. ilgisi lambay. Orayı tam hatırlayamıyorum ama yani onları alabilirsin diyor. Onun ilgisi yani lambayla onları... ama... O, evet. e, he, yani Magreb diyor. E, yani alt şeylerle uğraşmış şeyleri alabilirsin mücevher. Ama mücevherler alamıyor. Bir alabil. şey evet, alabilirsin e, ama altınları değil. Çünkü übütülük çıkamayacak orada. Lambayı da alamaz. Ee, Özcan evet. abi şöyle oluyor diyor ki ağaçlarda bulduklarını da toplayabilirsin diyor. Ona mücevher demiyor evet. ama Alaaddin'e öyle evet. diyor. Doğru hatırladım şimdi. Onları evet. alabilirsin. Sakın diyor şeylere dokunma diyor fıçılara. Evet. Şimdi ondan sonra. Bir, Maghribli tuhaf bir şekilde sabırsızlanıyor. Daha e, Alaaddin kuyudan çıkmasını basamaklar evet, evet, bana bilmeyecek. bana evet. gönder, bir an önce göndermiş. Sabırsızlanıyor. Lambayı yani, bir an önce elde etmek istiyor yani. Evet, lambayı elde etmek istiyor ve çünkü amacı Alaaddin'i kapatmak içeri. Evet, Alaattin de şüpheliyor, e, hatta kapatıyordu. Evet. Evet, Ala Alaaddin de tabii böyle bir ne diyeyim e, işgirleniyor diyeyim üstünü evet. kapatıyor. Evet, onun üzerine vermeyeceğim diye ben tıkma beklesene niye beklemiyorsun? Bir sürü ağırlık böyle üzerinde bir şey. Ama eee bunu biraz karışıklı anlatmış gibi oluyoruz. Evet. E, Aladdin diyor ki "Ya benim amcam diyor bana niye bu kadar kötü davranıyor bu e, eski püskü e, lamba için?" diye de şaşırıyor. şaşırıyor yani evet. bu amcamanı amcam böyle bana yemekler getiren adam e, niye bana kötü davranıyor diyor. Es, eski püskü şey için diyor. Evet. Ondan sonra da tabii buna ceza olsun diye bu bakıyor ki Maghrib'de Alaaddin'i yukarı çekemeyecek kendisi de inemiyor. Çünkü büyü, yapılmış büyüden dolayı kendisi inemiyor kuyu sadece Alaaddin inebildiği için. O yüzden kapağı kapatıyor üstüne ve çok evet, ama okuyor. ya yağını dökün an söyledik değil mi yağı şimdi evet, ya yağ yağı dök yağı dökmüştü zaten Alaaddin onun hakkında yağ dökerek getiriyor. Zaten bunları evet, şimdi tamam. biraz sonra ben size sırayla soracağım onların ne demek evet, olduğunu. Evet. Şimdi sonra ben e, masalı tamamlamaya çalışayım çok hızlıca. Sonuçta tamam. yüzüğün ara bir bir bu arada mağaraya girmeden önce Mağribli amca ya da derviş neyse diyor ki bu yüzüğü tak diyor. Bu yüzüğe ihtiyacın olabilir diyor. Alaaddin evet. de çok şey olduğu için ne diyeyim? Olacak ileride. Üzülüyor. Yani o mağaranın için çok üzülüyor. Ya ben diyor ne yapacağım? Allah'ım falan böyle ellerini ovuştururken yüzüğü de ovuşturunca birdenbire ifrit çıkıyor. Bir cin çıkıyor. Ben diyor toprak, hava ve dalgaların efendisiyim ama lambanın ve lambayı taşıyanın pardon, e, yüzüğü taşıyanın kölesiyim diyor. Bunun evet, üzerine, şahane bir Bir daha söyle abi. Ben çok toprak, şey. hava ve dalgaların efendisiyim ama Yüzük ve yüzüğü taşıyanın kölesiyim diyor. Şimdi e, e. bunu söyledikten sonra benden ne dilersen dile diyor. Alaaddin diyor ki beni buradan çıkar diyor. Şimdi e, ben çok kısa özet geçmek zorundayım ki senin anlatman, çözünlemen gerekenleri. Bir kere bu yüzük sayesinde dışarı çıkıyor. E. E, sonra da lambayı yanlışlıkla annes, işte götürüyor annesiyle bu işte mücevherleri ilk başta anlamıyorlar vesaire falan bir sürü hikayeler var. Ondan sonra bir gün E, aç kalıyorlar, aç kalınca da ya böyle annesi bunu ben pazarda satarım falan diye lambayı bir ovuşturayım, sileyim derken şey çıkıyor. E, bizim lambanın ifriti çıkıyor bu sefer. Lambanın ifriti de farklı kuvvetleri var. O da Alaaddin'e ne isterse yapıyor. İşte e, o zaman şahın kızı var. Budur, budur, budur. Evet. E, hep söyleyemediysem affetsin dinleyenler. E, o onunla evlenmeye ye kadar giden böyle işte kendisine saraylar yaptırıyor, binlemle göz doldurucu bir sürü şeyler yaptırıyor ve lambanın sayesinde birçok şeyi elde ediyor. Bir kızla evlenmeyi başarıyor. Şimdi bu arada evet. çok maceralar geçiyor. Bunlara değinemeyeceğiz çünkü senin anlatmanı istediğim bir sürü şey var. Netice evet. itibariyle Magripti geri dönüyor. Alaaddin'i buluyor çünkü Magripti kafayı takmış durumda. Alaaddin'i bulduktan sonra şöyle bir sahne var. Ben bu lambayı bulacağım diyor. O yüzden eski lambaları topluyor pazardan evet. daha doğrusu eski değil. Pazardan yeni lambalar alıyor. Ve evet. diyor ki eski lambayı yeniyle değiştiriyorum diye bağıra bağıra mahallelerde. Bari hani eskiden mahallelerde oluyor eskici gibi. Evet. Eskiler alıyorum, yeniler veriyorum. Eski evet. lambayı Evet. Aslında e, esk, öyle bir es tuhaf bir eskici ama çünkü şundan dolayı eski lambanızı alayım, yenisini vereyim gibi bir vaat de var. Bu bu duru budur. yani Alaaddin'in sonra eşi olan eee şahın kızı Bunu gülüyor. Diyor ki ya bu diyor ne kadar deli hatta, bir adam. E, hatta evet. onun haram ağası ya da işte o haremdeki kadınlara diyor ki ya getirin şu bakalım enayi diyor. Bizim lambayla evet. bunu değiştirecek mi eski lambayla? Bunun üzerine götürüyorlar. Zaten mahkeler yani. uyanıyor. Ya. Diyor ki Allah'a bu diyor benim şey aradım. Hemen bunu değiştiriyor. Alıyor. Bu arada tabii ki bu güç eline geçtiği için lambanın ifriti de yani çünkü lambayı taşıyanın da kölesi. Yani evet. e, aynı şekilde e, lambanın ifriti de toprak, hava ve dalgaların efendisi ama lambayı ve lambayı taşının da kölesi olduğu için onu eline evet. geçeren ne isterse yapıyor. Sonuç olarak hemen toparlıyorum. E, Magripli e, sarayı başka yere taşıyor. E, Bilmem vesaire derken e, Şah çok sinirleniyor. Alaaddin'i seni öldüreceğim. 40 gün veriyorum sana diyor. 40 gün içinde benim kızımı bana geri getir diyor. Alaaddin yüzüğün Yüzüğün sayesinde oraya gidip e, karısını kurtarıyor, sarayını geriye taşıyor, tekrardan bir yeri ediyor ve böylece mutlu bir hayat yaşamaya devam ediyor. Şimdi ben çok kısa özetlemek zorunda kaldım. Bu masal 100 sayfa ve çok katmanlı. Yani böyle bu, bu, bu 10 dakikada anlatılacak bir şey değil. Hemen soruyorum abi sana. Birincisi, e, ilk başta şu... E, Magripli diyor ki lambayı söndür, yağı dök. Ondan sonra lambayı ver bana. Ne demek abi? Ee, lamba, daha sonra lamba ne demek olduğu sorusu gelecek anladığım kadarıyla. Evet, aynen. Ee, çok değerli bir şey. Ee, içi, içindi, yani Eski bir lamba. Eski önemlidir. Yeni değil. Eski eskimez. Biz şimdi e, şu modern toplumda e, hep yeni fetişizmi var ya, bu tabii bin yıl, iki bin yıllar evvel anlatılan bir şey. O zaman bile fark ediyorlar. Yani bilgi, erdem, e, bunlar hep bize geçmişten bize gelen bir şey. Yani çok dahi biri gelip biz şimdi bir bilgileri anlatmamızın sebebi aslında geçmiş deneyimlerin bilgisini aktarıyoruz. Yani onlar tesadüfen yaşamıyorlardı. Onlar yaşam için, birlikte yaşam için, özgürlük için, mutlu olmak için yaşamak e, kurallarını biliyorlardı ve bunu da masallar anlatıyordu bunlara. E, onun çok değerli buluyor. Şeyi değerli bulmuyor ama e, bunu bize, onu döktürüyor ki sıfırla artık e, önemseme. Yani Türkiye açısından yani, bu Bu ülkenin bir de bir geçmişi var. Kurtuluş Savaşı'ndan bakabilirsin, başka bir şeyden bakabilirsin. Yani e, geçmiş geçmez. O ge hep yeni fetişleştirdiğimiz zaman, e, yenidir dediğimiz zaman bu sadece satıcının rüyası. Halbuki e, değişmeyen, e, kıymetli olan şeyler var. Yani Bir ağaç ne kadar yaşlanırsa o kadar değerli. E, Bir bilgi ne kadar yaşamış, ne kadar e, bugünlere gelmişse o kadar değerli. Bunu anlatıyor. O zaman da dahi insanları... E, yani içini boşaltmasını e, istiyor aslında. Evet. E, yani sıfırlıyor. Evet, Kafa, zihnini, evet. ruhunu. Evet. Her şeyi evet. sıfırla. Her şeyi şey sıfırla. Evet. Yani bundan evvelki bilgilerin bir önemi yok demek istiyor. Ee, bunu... E, Bu aşıdan önemli. Zaten o lambayı yeri almak kendi o ideolojiden dolayı e, ister istemez veriyor. Halbuki eski olan yenidir. Yani değişmeyendir ve şu ana kadar ki bizi buraya yani doğayı mesela şu anda biz doğayı yok ediyoruz ama geçmişte insanlar yok etmiyordu. Demek o bilgi değerli. E, oradan örnek vermek gerek. Yani şu anda ormanlar yok oluyor, denizler yok oluyor. Halbuki denizlerin ışıklarına e, Efendisiyim diyor, diyor, değil mi? Evet, Doğan Efendi evet, izinle bir pantere açacağım, hatta onu iki kez vurguladım. Magripli diyor ki kuru sap ve odun parçası getir yaktım diyor. Şu ağacı kesekim demiyor. Mesela bu bu, top, evet. bu bu önemli bunu üzerine bastırıyor kuru sap ve odun parçası birkaç kez tekrar. Yani sen zaten işlevini yitirmiş şey yapıyorsun. Ormanı gel şuradan bir dal kes demiyor bana. Evet, ağacı evet. kes demiyor. Evet, Orada önce, aklına bile gelmiyor. Evet. Aklına bile gelmiyor. Şimdi. Ben o zaman hemen e, izin verirsen lamba niye temsil ediyor o zaman? Buna bağlayabilir misin? Burada lamba nedir abi? Bu sihirli namlıyor. Lamba, lamba e, aydınlanıyorsun bilgi, bilgelik e, ve geçmişten gelen bir bilgelik. Ve eski bir şey ve şimdiki zamanda eski aşağılanıyor. Binbir Gece masallarındaki biz ilgileniyoruz. Bir de bizim dinleyicilerimiz okurlarımız aslında... E, Diğer fazla bir yaygın bir durum değil özellikle e, o zaman bile bunu anlatırken bunlar es, bir süre sonra eskiyecek e, şey yapacaklar demeye çalışıyor bize Şehir Hazat halbuki eski eskimez en çok denenmiş olan en değerli olan şey e, bir bir gecede bunu bunu anlatıyor ve sen onu e, tavan arası dedenin e, e, eski bir şeyiymiş gibi tavan arasına atıyorsun lambayı halbuki al onu üfle, temizle, parlat ve seni aydınlatsın. O bilgelik devam ediyor. Yani ister bu Aristoteles olsun, ister e, Bilge Kağan olsun, ister e, başka biri olsun yani ille de Türk olması gerekmiyor. E, bilgi evrensel zaten Maghrib'den geliyor, oradan geliyor. E, bunu bize anlatıyor. Bu bilgi bir dakikada düğmeye bas e, Google'da ara bilgisi değil. Denenmiş bilgi. Önemli bir bilgi. E, Yaşamın da kendisi ni devam etmesini sağlayacak bir bilgi. Bu salgında ne yapacağımızın bilgisini bilseydik, bilmedik. Yani ne yapacağımızı bile bilemedik. Ha, Anlamsız Tam tersi, ya. tam tersi şeyler yaptık hatta. Yani Hı. hatta e, en kötü şeyler yaptık. Ee, Peki Özcan abi, bunu lamba, evet. lamba bilgeliği erdemi geçmişin e, getirdiği bütün o donanımı donanımı ve e, bilgeliği tekrar etmiş oluyor. Sembolize ediyorsa. Bu arkadaşımız Alaaddin'in yüzüğü neyi temsil ediyor? Çünkü yüzüğe de başvuruyor iki kez bu masalda. Evet. E, yani bir tanesi, erdem ikisileri... konusu... şey, pardon, e, ikisinde evet. de böyle bir sıkışınca bunu kullanıyor yüzüğü. Evet, bu erdem konusuna bir daha girmek gerekecek. E, Lütfen. Yüzük de e, işte orada doğayla ilgili verdiği şey yani doğanın düşüğü. Yani fiziksel güç de değil, fiziksel güç de ama doğanın ke kendi gücü. Şimdi bir de Erdem, e, senin edindiğin, şimdi geçmişten kalan, e, sonra çöpe attığımız, eski gördüğümüz şey Erdem. Çünkü en fazla sınanan şeydir değerli olan. Yani bir, bir şeyi bile sınıyorsun, aşıyı bile. E, en fazla sınanan ve kabul görmüş. Birinin görüşü değil. Yani coşarın görüşü değil, benim görüşüm değil. Bizim görüşümüz değil azı Şairaraz'da şiirin özgü kadın anlamına gelen kadının anlattığı yazılı olmayan bilgelikten bahsediyor. Peki çok değerli. Bir yüzük şey. yüzükte de şöyle bir şey diyebilir miyiz abi? Yüzük erdem çok önemli bir şey. Zaten bizim hayatta tutunduğumuz en önemli ne diyeyim? gövde o. Ama evet. yüzük de böyle insanın kendi içerisindeki o erdemi kullanmasını sağlayan cesaret Ces, cesur olmak. Yani o O cesareti yoksa da o erdemi kullanamayabilir insan. Sanki böyle yüzük bir anlamda da o gücü insana sağlar mı? O cesareti sağ. Ne dersin buna bu yoruma? E, tabii yani bunu bedensel ve fizik olarak yapman gerektiğini anlatıyor. Hem yani bu sadece e, e, yani uygulaman gerekiyor. Yani bu böyle sadece e, Yani manevi evet. düzeyde kalacak bir şeydir. Bunu uygulaman, yani ne yapmak gerekiyorsa yani direnmen gerekiyorsa direnmen gerekiyor. Yani e, fizikim güçten çünkü onu gidip onla almak zorunda kalıyor. Bir ara şeyi kaybettiği zaman tekrar o, o gücü o parmaklarını kullanmak zorunda. Yani elini kullan demek istiyor, bedenini kullan demek istiyor. Yani şey, e, daha da işe yaramayan bilgi e, de birer dem ifade etmiyor. Yani. De, Kullan demek istiyor. Yani mücadele et. Yani park gidiyorsa parkı koru diyor. Orman yakılıyorsa evet. evet ormanı koru diyor. Yani masaldaki, diren diyor. Masaldaki yüzüğün ifriti diyor ki hatta bu e, lambanın ifriti Magripti'nin e, yüzünden sarayı e, başka bir yere taşıdığı zaman ben evet. diyor o sarayı getiremem. Çünkü diyor bu lambanın ifritinin işi. Ben ona karışamam. Evet. Ama sen sen o zaman diyor ki Alaaddin o zaman sen beni oraya götür diyor. Yani aslında evet cesareti ben burada görüyorum. Diyor ki o zaman ben onunla yüzleşmeye oraya da gidebilirim. Beni götür diyor. O yüzden de evet. böyle Erdem ve cesaret aslında bir paket gibi. Sen, evet. Mesela ben birisine şey diyebilirim ya ben hırsızlık yapmıyorum. Ama önüme gelen 10 milyon doları hiç hak etmediğim halde kabul ediyorsam Erdem'den bahsettiğim anlamı yok. Çünkü fiilen zaten bu işin içine karışmış oluyor. Evet. Yüzden... E, da zaten bizim e, kendi iç dünyamızı Da betimleyen bir şey. Saray üzerinde, saray çok yerde geçiyor. Evet buradaki sarayla ilgili bir parantez açmak istiyorum e, izninle. Bu burada evet. betimlenen saray Topkapı Sarayı'na çok benziyor. E, işte buradaki bir takım detaylar var. Ben bu şimdi anlatamayacağım çünkü 2-3 dakikamız kaldı ama merak edenler Alaattin Siril Lambası'nın orijinal versiyonunu en azından en yakın versiyonunu okurlarsa Topkapı Sarayı'na çok benziyor. Zaten Binbir Gece masallarının bazıları Konstantinopolis olarak da nitelendirilerek İstanbul'da da geçenleri var. Zaten evet. yaşadığımız ülke topraklar Binbir Gece diyarları. O yüzden ben evet. hala şunu vurgulamak istiyorum. Çok şanslıyız bu topraklarda yaşıyoruz. Böyle Binbir Gece masallarının anlatıldığı bir takım felsefelerin oluştuğu topraklardayız. Ve bence Türkçe evet. konuşuyoruz daha da güzeli ve Türkçe anlıyoruz. Çünkü dünyanın evet. en güzel dillerinden biri en diyalektik. Bunu bir iki kere daha vurduyorduk ama asıl önemlisi bir de bizim isimlerimiz falan da bir şeyler ifade ediyor. Birçok ülke insanı sen bahsetmiş de gıpteyle bakıyor. Evet. Sizin isminiz bir şey ifade ediyor. Ya da kendi evet. dilinizde evet. isminiz vardır. Kendi dilinde Türkçe bu önemli bir şey. Yani genelde e, Hristiyan e, coğrafyasında e, dinter kitaplardan gelir. bizde de var ama e, Pakistan'a gitmiştim. E, orada reperim demiş yani Ne şanslısınız demişti. Siz kendi dilinizde adlarınız vardı. Ya bu biz bizim işte Eyüp, Ensar, e, şu bu hep dinsel şeyler yani kötü bir şey olarak söylüyorum ama öyle bir ad da olması benim adımın e, mesela öyle benim kardeş, kısa, babam o isimleri koymuş Yani futbolcu adını koymuştu mesela. Peygamber'in adını değil de futbolcu adını koymuştu. <gülüyor> Valla biz mesela biz bence evet bir, bir, son bir şey söyleyeceğim bu konuyla ilgili bizim bir dilimizde doğadan esinlenen çok isim var bu çok güzel bir şey aslında bu birazcık şaman kök de dayanıyor olabilir ama evet. e, bence çok güzel Türkçe'de doğa'yı anlatan doğadaki şeyleri anlatan birçok isim var bu aslında evet. bizim Türk kültürde var <gülüyor> evet Türk kültürü evet. olarak aslında biraz daha şanslı olduğumuzu gösteriyor yeter ki bunun farkına varalım. Nasıl ki? Yağmur yani... diye de isim var. Ben aradan sana sen söyle yani, ben sadece evet. şey yapayım. Daha bir sürü var yani çok var evet. çok var yani. Dineciler belki... de bunu e, kendileri kendi şeyleri biliyorlardır yani. Şimdi Özcan abi bu bu haftaki programımızın süresi doldu. Ee, evet. Bence böyle Alaaddin'in seri lambası ile ilgili vurgulanabilecek en temel şeyleri vurguda yaptık. Gelecek haftalarda gerekirse yine geri döneriz. Ee, sen de istersen lütfen. Ben, ama gelecek hafta e, şeyden bahsetmek istiyorum. Bahsetmeye başlamak istiyorum. Sudanlı 3 Aremas'ın öyküleri var. Bunlar gerçekten tuhaf ve çok e, eğitici, öğretici masallar. Eğer e, istersen sen de ona geçelim. Sonra da Simbat'a tamam. geçebiliriz. İstersen evet, Sudanlılarla başlayalım. E, e, Yok, o Aremas'ı olabilir. E, Binbir Gece'nin en e, önemli masalları Yani hepsi birbirinden çok önemli. Seçemiyorsun ama ben bazen bu diyorum. Çok önemli. E, psikolojiyle ilgilenenler özellikle baksın yani bunu 2000 yıl, yıl işte o e, Allah'tan sinirlen basında da bahsedildiği gibi o bilgi bize gelmiş. Önem bilgilerden biri. Yani bunu biliyor. Evet. E, bunu o 1900 başlarında keşfetmedi insanlık e, Freud ya da diğer. E, bunlar daha iyi seviyesinde E, düşünürler ama bunu da sıradan insanların üzerinde prof, prof yazmayan e, <gülüyor> insanların bildiği çünkü dünya e, tesadüfen e, topu, vurulan topun yuvalanması gibi dünya değil dünya evet. e, ciddi bir yer <gülüyor> son olarak e, şunu söyleyeceğim e, bir e, dinleyicimiz e, instagramdan direkt mesaj atmış biz geçen hafta işittik ve itaat ettik üzerine durmuştuk evet. ya bu O e, şöyle bir, Gülsel Bey şöyle bir ekleme yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Aynı zamanda ayettir. Nur ayeti 51. Yani evet. iş ve itaat ettiği böyle bir ekleme yapıp kuvvetini belirtti evet. kadına. Gülsel Bey de evet. e, katkısından dolayı teşekkür ederek bu haftalıkta e, bu kadar deyip hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.